Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın sizin. Merhaba, nasılsınız? İyi vallahi. Evet, dün Tesebin Yeni Anayasa evet. Komisyonu'nun basın toplantısında evet. olduğunu biliyoruz. Bu çok önemli, yani Türkiye'nin gündeminde evet. de bu anayasa meselesi tekrar ve her zaman çok önemli yer tutuyor. İstersen onunla biraz Hı -hı. konuşalım Hı -hı. onun üzerinde. Şimdi bu TESV'in Anayasa Komitesi, Ocak ve Nisan arasında komisyonu komitesi deyince de çok şey oldu... Polit bir o komite falan filan bir orta Avrupa ruhuma geri döndüm herhalde. Şimdi şey bu şey Anayasa Komisyonu Ocak ve Nisan arasında çalışacak ve Nisan ayında bir rapor yayınlayacak ve işte nasıl ilkeler çerçevesinde şekillendirilmesinin uygun olabileceği Anayasa konusunda önerilerde bulunacak ve yapabilecek. Tamamen içeriye girmekten, madde tutamaktan vesaire falan öte. Şimdiye kadar anayasa çalışmalarında hep çünkü e, bir örnek ortaya konması çabası vardı. Şimdi ilk defa bu bence çok enteresan. E, çeşitli farklı kanallardan anayasanın yapım sürecine ilişkin. Ee, bunun nasıl bir süreç olmasına e, e, gerektiğine ilişkin e, tasavvurlar ortaya konmaya başlıyor ki bu çok çok önemli. Yani bunu mesela CHP var bir eksende CHP'de anayasada kahvede yapılsın e, diye bir hani bu Zafer Üskül ile Yücel Sayman'ın daha önce de konuştuğumuz bir çekişmesi vardı. Evet. Ona atısla. Ondan sonra e, hani e, şeyde, e, kısımda olan bir gene anayasa toplantısında içeriye yönelik tartışmalar olduğunda. E, Yücel Sayman burada e, benim de içinde olduğum bir anayasayı görmek istiyorum. E, ben de anayasanın yapım sürecine katkıda bulunmak istiyorum. Yani ben derken Yücel Sayman hukukçu olarak değil bir vatandaş olarak. İçinde olmak istiyorum diye dillendirmişti. Zafer Üskül de buna karşılık olarak AKP'den Zafer Üskül şey demişti. Anayasayı kahvehanede mi yapacağız gibi bir enteresan çıkış yapmıştı. Ve işte şimdi CHP'den mesela böyle yenileşmesi sürecinde böyle bir şey geliyor. hani Evet anayasayı halkla yapıyoruz vesaire gibi. Ondan öte yandan işte birçok faal grup var, platform var, böyle TESEL gibi çeşitli kurumlar var işte bu işin içinde olan. Ve herkes de ya içerik tartışanlarda bile bir katılım süreci, bu anayasanın yapım sürecinde e, halk daha fazla nasıl olabilir arayışı var. E, bu oldukça enteresan. Şimdi bu komisyon kimlerden oluşuyor bir de ondan bahsedelim. Hasan Cemal var, Ümit Cizre, Mustafa Erdoğan, Cengiz Güleç, Etian Mahcupyan Ergun Özbudun ve Serap Yazıcı, Can Pakert, Tosun Terzioğlu ve Mehmet Salih Yıldırım bu komisyonu oluşturuyor. Şimdi bir anda hani Ümit Cezır gibi mesela isimler etkilen mahcup yani gibi isimler elbette ki işte şey asker-sivil ilişkisi, ondan sonra azınlıkların durumu, kimlikler, din vicdan hürriyeti gibi konularda da temel ilkeler konusunda öneride bulunacak anladığımız kadarıyla. Fakat bu dediğim gibi içeri, içerik e, konusundan çok e, bu e, anayasanın yapım sürecinin nasıl olması gerektiğine ilişkin bir tartışmaya odaklanacak. E, TSM'in önerisinde şimdiden e, biçimlenen bazı şeyler var. Bu da işte çözüm kurucu meclis değildir. Diyorlar. Bir kurucu meclis oluşturulması fikrine e, sıcak bakmıyorlar e, ki bu siyasette de mesela AKP'nin de bu fikre uzak olduğunu biliyoruz ya da bu e, siyaseten de çok gündemde olmadığını e, görüyoruz bu kurucu meclis fikrinin. Ondan sonra öte yandan TESEV diyor ki şimdiki duruşunda halkın anayasası yapım sürecinde mümkün olduğunca yer alması gerek. Fakat doğrudan doğruya bu süreci şekillendirilmesi hani bizim bahsettiğimiz o Nepal örneği tarzı bir şey deneysel çalışmaya girilmesi çok mümkün gözükmüyor diye. TESEV'in bir yandan çok pragmatik bir duruşu da var burada. ya Olabilecekler üzerinden. Hani ütopik birazcık ya da daha yaratıcı fikirler üzerinden değil de Türkiye gerçeklerini de çok fazlasıyla dikkate alarak e, olabileceğin en ideali, hedefleniyor ama tabii bu katılımcılık konusunun oldukça açılması lazım bu Türkiye'de çok açıla anlaşılan bir konu değil Avrupa'da çok tartışılıyor da yönetime katılım politikaya katılım vatandaşın orada olması Türkiye'de e, yeni yeni bu sivil toplumun mesela yasama sürecinde söz sahibi olması konusu e, fikre gündeme geliyor vesaire ya bunun arka planında bir yandan ee, yönetimde olanların yani mecliste olanların ondan sonra bürokraside olanların bizim de çok fazla farkında olmadığımız şekilde Avrupa Birliği e, entegrasyon sürecinde o tıkır tıkır geri planda biraz aksamalarla da olsa işlemekte olan bürokratik açıdan eğitimler oluyor. Ziyaretler oluyor. Avrupa ile böyle bir temas var. Hiç Avrupa'ya gitmeyen bir sürü bürokrat artık Avrupa'ya gidiyor ve bu çoğunlukla katıldıkları eğitimlerde, çalışmalarda, ziyaretlerde yönetime katılım fikri Avrupa'da çok seksi bir konu olduğu için diyelim vurgulanıyor. Onun için bir bilinç de var bu konuda bu konuda aslında. Evet bu görgü bilgi artırma diye küçümsenen temaslar aslında her zaman böyle çok küçümsenmeyecek getirileri de olabiliyor. Özellikle de bu anayasa mahkemesi ve diğer yüksek evet. yargı organlarının elemanlarının bu gibi şeylerde bulunması temaslarda çok önemli insan hakları hukukunun gelişmesi açısından filanında. Avrupa özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukukunun çok önem taşıdığı bir gerçek yani evet, evet. değil mi kesinlikle ya AKP'nin aslında Ankara'da konuşulan en büyük başarılarından biri e, kamunun kendi içinde bürokratların kendi arasında özel döneminden sonra ilk defa bürokratların önünü açan yani özel döneminde de daha belki sembolik şekilde oldu bilmiyorum ama yani hani Türkiye o kadar kapalıydı ki eskiden öyle bakarsanız. ilk defa dediğim gibi de daha böyle eğitim için vesaire daha parlak olan kişileri illa siyasetende şu veya bu duruşta olması gerekmiyor. Tabi muhakkak bir kadrolaşma da var orada ama dediğim gibi kendince parlak bulduğu kişileri yurt dışına yollamak Eğitim olsun, işte şey olsun, böyle ziyaretler olsun vesaire bir önlerini açmak. Ee, Birçok e, kamudan insan için hala yani yurt dışına gitmek vesaire veya Türkiye'de pek çok insan için e, önemli bir şey. Yani benim çocukluğumda yurt dışına gitmek büyük bir ayrıcalıktı Tamam artık öyle değil insanlar işte turlarda bilmem nelerde geziyorlar hala ama tutup da Avrupa'nın kalbinde yaşayan sınırların olmadığı dünyadaki insanlar gibi değil. Akın akın insanlar oradan buraya yer değiştiremiyorlar. Hala vize almak bir sorun. Şey bir sorun maliyet olarak kalk git bilmem ne et bunlar kolay değiller yani bir ulaşım bile Avrupa'nın içindeki akışkanlık kadar bir akışkanlık yok. Onun için bu alt dip akıntıları şeklinde karışmalar çok önemli aslında. İnsanların bir ziyarette bile bir kaç günlük diş gelişte bile büyük ölçüde fikirleri değişiyor. Ondan sonra bu TSEV'de e, bulunduğu enteresan önerilerden biri de ilginç bir şey. E, bu daha önceden de gündeme gelen e, Türkiye Milletvekilliği kontenjanı. Bu ondan sonra e, AKP'nin de daha önce e, tabii gündeme getirdiği. E, ve yani bu, bu tabii enteresan bir şey. Bunu ben şundan önemsiyorum. Anayasa yap yapım sürecinin ötesinde e, birkaç kişi bile barajın olmadığı bir şekilde dikkate alınmadığı bir şekilde temsiliyet hakkı kazanırsa insan hakları alanında aktif olmuş farklı politik geleneklerden gelen bu kişilerin mecliste olması çok büyük hareketlilik getireceğine inanıyorum. Heyecanlı bir meclis olabileceğine inanıyorum. O yüzden bu öneriler gerçekten önemli. Çünkü barajın kalktığı ve gerçekten temsiliyetçi bir Parlamentonun kurulması tahayyülü uzak gözüküyor. Evet, ee, peki bu bir, bir saniye bu artık iyice temcit pilavı tadı vermiş olan bu tartışmaya gene de bir dakikalığına dönebiliriz. Neden kalkamıyor bu baraj ve bu, bu antidemokratik mekanizma neden giderilemiyor? Önemli. Söyledi başbakan işte stabilizasyon için bu gerekiyor ekonomik olarak da böylesi daha faydalı. Ya işte şeyden Türkiye'nin aslında kendi başını yakması mı diyeyim yani şey bu süreçte işte koalisyon hükümetlerinin yürümemesi vesaire işte hep yani siyasetin zaten zayıf bir alan olarak görülmesi ve işte bu her zaman işte askeri vesaire derin güçlerde bir alana müdahale etmek isteyenlerin Mesela hakim olması. Mesela bu kurucu meclis fikri de bu yüzden mesela hoş bakılmamasının sebebi o işte yani. Ee, bir e, derin güçler o şeye girer bilmem ne olur falan filan yani bir e, halkın gücünün yansıtılacağı bir kurucu meclis tahayil dahi edilemiyor. Yani Anlatabildim mi? O yüzden mi? biraz aslında burada e, kendi kendimize güvensizliğimizin de etkisi var. E, tabii yani onun baraj meselesine bakılınca yani... E, hani, bu alanda e, kimse gücünü kaybetmek istemez tabii ki. Yani bir e, iktidar partisinin yapacağı her adımda. Zaten dünyanın her yerinde kendi çıkarlarını kollamak vardır. Ama sonuçta bir takım ilkeler ön plana çıkarsa, temsiliyet önemliyse gerçekten, herkesin orada kendini mecliste buluyor olması önemliyse, e, o zaman baraj da çok ciddi bir, e, hakikaten e, Türkiye'de demokrasinin önünde engel. Ama e, tabii bu anlamda insan hakları, ve genel olarak hak bilincinin gerçekten e, artması gerek ki e, böyle bir hassasiyet olsun iktidarın üstünde böyle bir baskı olsun. Demek ki iktidar da üstünde yeterince bir, bu konuda bir baskı hissetmiyor ki. Evet bence de o önemli bir nokta. Yani ee, bu konuda alttan tabandan yükselen bir grassroots denilen şeyden bir baskı yeterli olsaydı farklı olabilirdi tabi. Her konuda, her konuda öyle. Ama evet. yani şimdi e, ben işte iki gündür Helsinki Yurttaş Yerdenliği'nin bir e, şeyini yazdım, projesini e, yazdım. Onda, onda mesela da bahsederken aslında bütün e, Türkiye'nin son dönemde yapılan bu tür işte projelerde, araştırmalarda, toplumu anlamaya yönelik araştırmalarda ki bu aslında bundan bir... 5-6 yıl önce işte hatta birazcık daha 2000'lerin başına gittiğimizde Türkiye bir muamma bilmiyorduk ne olduğunu karşımızda nasıl bir ülke var toplum ne ister ne nedir ne düşünür şimdi yeni yeni bir aynada adeta kendine bakıp böyle ben kim kim neymişim gibi bu tür araştırmalarla projelerle Toplumu anlamaya çalışıyoruz ve ben mesela arada bir dönüp de 2005'teki bir araştırmayı da okumayı çok yararlı buluyorum. Çünkü e, o, o dönemin kamuoyu araştırmaları, biraz toplumu analiz eden araştırmalar aslında bugünkü durumla ilgili çok ipucu veriyor. Yani bugünkü durumu anlatmış, o, e, bu, o gün dile getiren, getirilen şeyler şıltır arasında bugünün gerçeklikleri olarak karşımızda duruyor. Onlara bakarak aslında ileri projeksiyonlar yapmak falan filan da çok mümkün. Burada benim dikkatimi çeken bütün bu muhafazakarlık araştırmaları işte veyahut da toplumun geneline yönelik algı araştırma, Tesevindir dizi mesela, zihniyet yapıları ve algılarla ilgili araştırmaları vardı. Evet. Onlara vesaire baktığımızda hep enteresan bir şey görüyoruz. Hersinki'nin bu projesinde insanların konuştuğu dile getirdiklerinde de aslında onlar var. İlginç bir şekilde insanlar hem devlete karşı çok güvensizler bir yandan kendilerini çok güçsüz hissediyorlar devlet karşısında ve bir e, ezilme duygusu da var. E, hatta bir e, araştırmada e, bu Suavi Aydın'ın işte bu tesis için yaptığı bir araştırma vardı. İşte bu devletle ilgili devletin e, Devlete yönelik zilin algılarıyla ilgili. Orada işte şöyle bir şey geçiyordu. Tez geçiyordu. Demokrat Parti döneminden bu yana bir vatandaşla seçmenle yani devlet arasında bir kliyantalist daha böyle bir müşteri patron ilişkisi adeta oluştu yani. Burada tabii müşteri konumunda olan vatandaş oluyor. Evet. Patron döneminde gene devlet yanında bir değişik, Orada yani hani en azından biz oy verip değiştirebiliriz, yapabiliriz inancı var halkta. fakat buna karşılık e, bir boyun eğimi duygusu her zaman ağır basıyor yani bir höt deyince <gülüyor> veya bir otoriter daha sert veya da belki biraz düşman Kasımpaşa kabadayı e, şeyle ortaya çıkan o tavırda e, bir hemen e, bir ceket, ceket illikleme hali geliyor e, diyelim ona evet, çok ve... eski bir kapıkulu geleneğinin <gülüyor> hala devam etmek <gülüyor> Evet ki Evet, gene aynı araştırmada bu aynı araştırmasında işte devlet e, bulguları e, devlet bir aile reisi gibi görülüyor deniyor. Evet, evet. <gülüyor> evet ve dolayısıyla o işte de aile reisinin de böyle şey olması e, hani birazcık e, hafif kaba hem sevecen hem sever de döver de hali bu herhalde Tayip Erdoğan karizması ve kapılmamızı da biraz açıklıyor. Herhalde diye düşünebiliriz belki bilmiyorum. Evet, bu reis kavramı kullanıldığı zaman insanın aklına başka da reisler de geliyor. Ta çatlıya kadar uzanan bir. Ha evet evet evet. Bu da kötü. O da aynı devletle bağlantılı, faşist zihniyeti de hatırlatıyor ki otoriter, hatta totaliter bir zihniyeti de hatırlatıyor tabi. Hı hı hı. Ya ona tabi bir e mail var çok. O o da enteresan bir şey. Şimdi o nereden ortaya çıkıyor? Bu ıı, tamam tarihsel falan filan ıı, analizlerine girmenin ötesinde. Şimdi ıı, gene Hakan Yılmaz'ın Boğaz içinden bir onun bir araştırması vardı 2006 denildi. Muhafazakarlıkla ilgili falan. Orada da mesela ıı, onun bulgusu ıı, muhafazakarlığın temelinde Aileyi bulduk diyordu biz devleti bulmayı düşünüyorduk fakat o anlamda çok enteresan bir şekilde bu aile reisi de belki aile devlet bilmem ne hepsi bir iç içe giriyor e, algılar zihniyet yapıları bakımından yani bir, bir anlamda e, hani devlet de aile reisi kavramıyla biri hani hükmeden ve aynı zamanda hem e, yakınlaşamadığınız bir türlü fakat bir yandan da e, çekim alanı etkisi altında olduğunuz bir e, garip, ulaşılmaz yapı şeklinde herhalde bir hayatımıza hükmediyor. Bu şimdi anka mesele olunca biraz e, şey çok e, e, ilgimi çekiyor. Bu meclise olan halkımızın tutkusu mesela. Katılımcılık, katılımcılık diyoruz. Bir yandan müthiş bir de katılım var yönetimi. Şu açıdan işte akın akın insanlar Türkiye'nin her tarafından meclise akıyorlar. Işte. Evet. Daha önce de gündeme getirmiştim. Yani e, otobüs tutup işte e, milletvekilini görmeye gelen e, binlerce kişi gibi örnekler oluyor. Yani bir gün içinde a, işte bilmem kaç tane otobüs tutuluyor. Bir yerden binlerce kişi geliyor yani bir milletvekiline. Bu, normalde bu kadar insanı bir araya toplamak zor. Ama böyle bir şey var yani adeta e, bir sizi e, kendine çeken böyle bir mıknatıs gibi bir gücü var devletin bir yandan. Hepimiz o gücün bir parçası olmak istiyoruz. Sahibi olmak istiyoruz adeta. Değmek istiyoruz böyle de sanki. Bilmiyorum. Öyle bir his var. Evet, o bu, da bir, hı, bu, bu da pozitif bir şey de olarak da görülebilir. İlla küçümsememiz e, gerekmeyebilir. Hı -hı. Yani çünkü hı -hı. E, yasama erki e, sonunda en önemli erki yani. Hı -hı. İşte burada tabii yöntem yani o yasamanın parçası mı olmak istiyoruz yoksa o hani e, şeyin milletvekili olarak e, veya da işte devletin parçası olarak gördüğümüz kişiliğin e, adeta yıldız tozundan mı serpelenmek yararlanmak istiyoruz Burada faydacı bir tutum mu var yoksa hakikaten e, birey olarak e, temsiliyet hakkı e, sesini duyurma ihtiyacı mı var Bence yani şimdi mesela gene hersinkin annin projesinin a, bulgularını okuyunca orada biz bizi toplantı gerçekleşiyor e, güncelik hayatta laiklik pratikleri fikri e, etrafında ve işte e, bu e, gerçekleşen yedi adet toplantı da İstanbul, Eskişehir ve Konya'da yapılan e, buralarda işte çeşitli kesimlerin laiklik konusuna bakış açısı işte kamu'dan insanlar olabilir, toplumdan üniversitelerden e, gibi. Medyadan e, diyelim. E, onlar hani serbestçe konuşuyorlar laikliğin kendi hayatlarındaki anlamı, e, kavram olarak anlamı üzerine. E, ve burada gene satır arasında e, gördüğümüz e, şey eskisine göre çok daha büyük bir özgür e, konuşma hali var. Yani e, diyorum yani 2005'lerden bu yana 2003'ten 4'ten bu yana giderek artan işte böyle araştırmalar, projeler, toplumun iç sesinin ortaya konduğu çalışmalar var. Onlarda devamlı bir e, ses açılıyor adeta. Herkes daha bir rahat konuşuyor da, serbest konuşuyor vesaire. Ama burada e, işte her şinkiden arkadaşlarla konuştuğumuzda da ortaya çıkan bir dayanışma ruhu yok. Yani bir, bir toplumu birleştiren bir ortaklık duygusu yok. Herkes bir yandan son derece bireysel bireysellik duygusu belki Türkiye'de çok hakim olmadığı halde çok bireysel konuşuyor. Kendi görüşünü ifade ederken de kendi hakkını, kendi grubunun hakkını, belki cemaatleşme, işte bir toplum parçası olma ihtiyacı da bundan kaynaklanıyor. Gerçek bireyselliğin olmaması. Biz hani eklemlenip bir güç elde etmeye çalışıyoruz bir, bir gruptan, bir aidiyetten, bir e, varlık e, adeta sebebi yaratmaya çalışıyoruz e, bir yandan. da sadece e, kendimin ve e, dolayısıyla işte o beni güçlendiren grubun hakkı, e, diğerinin hakkı benim derdim değil oluyor. Hatta da daha da kötüsü e, başkasına verilen hak benden eksilen hak. Anlamına evet. geliyor neredeyse. Böyle bir yaklaşım var. Enteresan şekilde. Ee, ondan dolayı da bir or, ortaklık duygusu olmayınca e, ne oluyor? O zaman e, bir adeta çarpışma, bir cepheleşme, bir e, savaş alanı haline geri, geliyor hak. Elde etmeye çalışma çabası. E, o, o nedenle e, bu e, anayasa süreci e, tekrar vurgu yaparsak çok önem taşıyor ve anayasanın içeriği kadar da yapım süreci çok önem taşıyor. Bu ortaklaşma duygusunun sağlanabilmesi açısından bir ortak vatandaşlık bilinci mi dersiniz, dersiniz. ne dersiniz bilmiyorum ama bir Türkiye e, bilincinin oluşması gerekiyor her şeyden önce. Çünkü şu anki durumda mesela işte gene teselin bir araştırması var işte bu e, algılarla ilgili sıcak aile ortamı diye bu ilk Nur Üstün'le Aksu Bora'nın Yaptı 2005'te. Ee, orada bir cümle geçiyor. Şöyle bir şey. İnsanlar tabu saydıkları konularda merak e, geliştirmedikleri gibi. Yani bir tabum var ve bu ben niye buna sahibim değil. O bir kabul olarak duruyor orada. E, merak de, geliştirmiyorlar ve bilgilenmeyi de reddediyorlar. Evet çok önemli bir mesele bu. Bu, bu, bu reddiye meselesi, bilgilenmeyi reddi, reddiye meselesi. Herhalde başlı başına hem de bir programın bir bölümünde değil epey etraflıca ele alınması gereken bir konu. Çünkü bu kendi görmeyi istediği şeye baktığını görme durumu çok hat safhada özellikle Türkiye gibi yarılmalarında. ...büyük oldu... ...gittikçe de arttığı bir yerde... ...büsbütün... Yani ...kabul etmek istememekle... ...çok yakından bağlantılı o... ...bir takım algıları görmemek ve kabul etmemek... ...öyle geliyor bana... ...herhalde evet. bunun üzerinde de bir araştırma yapılmasında... ...fayda var yani... Vallahi ya tabii var işte bu hersinki'nin ...çalışmasında da mesela işte şeyler... ...bizim hani laik kesim olarak... ...damgalanan... ...adlandırılan kesim mesela... ...kasılmak istemiyor... Hani özellikle laiklik konusundan dert eden, daha eğitim seviyesi olarak yüksek, işte şey olarak bir politik bilinç olarak daha cumhuriyet değerlerini önemseyen bunlara vurgu yapan kesin bu toplantılarda yer dahi almak istemiyor veya katılırsa kısa sürede çıkıp kendi görüşünü bildirip kulaklarını tıkayıp özellikle iyi gidiyor. Burada şimdi tabii o muhafazakar kesimden niye daha bir çoğulculuk, daha bir konuşma söz konusu? Çünkü kendi derdini, kendi e, sorunlarını anlatmak için e, ben de e, bir, bir, benim bir birikimim var. Bunun üstünden konuşuyorum, bir takım değerler üstünden konuşuyorum. Vurgusunu yapmak e, ihtiyacı arttığı için bir araştırma, o yüzden dinleme, ara, bakınma etrafına geliyorum. Gereği gelişiyor fakat gene Helsinki'nin araştırmasının sorduğu orada Hasan Ankara Üniversitesi'nden dile getirdiği bir şey var. Şimdi bu muhafazakar kesim Türkiye'deki bütün haklı ve genel olarak hak söyleminin adeta ileri götüreni birinci savunucusu olarak ortaya çıkıyor fakat bunlar ne kadar hazırlar? Yani şöyle bir soru tam olarak sormuş. Böyle bir zemin üzerinde yani bütün bu herkesin işte yani birleşemediği bir ortamda diyelim. Yükselen reform gündeminde İslami kesimler söylemde ve eylemde farklı toplum kesimlerinden oluşmuş gördükleri genel bir hak ve özgürlük cephesinin başak birleşini olmaya gerçekten ne kadar hazırlar? Bu sorunun cevabını da biliyoruz herhalde. Pek de hazır değiller aslında. Evet, Hasan Vural'ın <gülüyor> bu araştırması değil mi? Yok, yok Hasan Vural projenin katılımında yer alanlardan bir tanesi ve projenin düşündürdüğü sorulardan biri olarak kendine son söz olarak bunu soruyor. Evet. Ve aslında Türkiye'nin önündeki temel soru da bu şimdi yani bu anayasa meselesinde de sadece bir partiye bırakılması, gene çoğunluğun anayasası olması diyelim. Ee, seçilmiş çoğunluğunda olsa asla asla asla doğru bir şey değil ve Türkiye'nin e, bir de bölge gücü olarak bübürlenmeye palazlanmaya başladığı bir dönemde Türkiye çok yanlış bir zihin yapısına on yıllarca belki savuracak bir gelişme adeta öyle değil? Hangisi yani bu? Ee, ya çoğu şeyin önümüzdeki dönemde yeni seçim döneminden sonra gene AKP'nin şu veya bu şekilde egemen olduğu bir parlament olacak artık herkesin ön kabulü değil. Evet, evet. Ve böyle bir durumda anayasanın hani ne kadar sandalyeler olur şu olur bu olur onu bilemiyoruz tabii. Fakat e, anayasa yapım sürecinde şimdi Ankara'da şekillenen şöyle bir düşünce var çünkü AKP'de anladığımız kadarıyla. Sivil topluma fikir sorulacak, taslak istenecek Eylül-Ekim döneminde o zamanlar zarfında. Fakat e, gene AKP'nin kazanan, AKP'nin kendi taslağı olacak bu e, görünümdeki katılım sürecinden sonra, görünündeki tartışma sürecinden sonra. Ve bu da işte bu çoğunluğun yani bir seçilmiş çoğunluğun yaptığı anayasa diye bir şeyle ortaya çıkılması ve anayasanın böyle şekillenmesi de çok büyük talihsizlik olur Türkiye evet, için. Evet çoğunluğun tahkimi hep üzerinde durduğumuz en önemli sakıncalardan biri. Yani, demokraside, yani demokrasinin tahribi anlamına geliyor aslında demokratik bir çıkış noktasından kalkarak. Evet çok hı hı. önemli. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Gülüşmeksin. Gülüşmeksin. Seyyar. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.